Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz mektup. Mektup birbirinden uzakta bulunan şahıs veya kurumlar arasında özel ya da resmi haberleşmeyi sağlayan yazı türüdür. Günümüzde Telefon, bilgisayar ve belge geçer gibi teknolojik aletlerin gelişmesiyle mektupların önemi gölgelenmiştir. Mektuplar konularına göre şöyle sınıflandırılabilir. Özel mektuplar, resmi mektuplar, iş mektupları, edebi mektuplar, açık mektuplar. Şimdi kısaca bu mektup türleri hakkında bilgi verelim. Özel mektuplar. İnsanların akrabalarına veya arkadaşlarına, Haberleşmek, bilgi vermek, duygularını paylaşmak, herhangi bir olaydan dolayı tebrik etmek, özür dilemek, teşekkür etmek gibi çeşitli sebeplerle yazdıkları mektuplardır. Bu mektupların konularını kesin olarak belirtmek mümkün değildir. Her konuda özel mektup yazılabilir. Özel mektuplar sadece yazanı ve yazılanı ilgilendirir. Resmi mektuplar Resmi dairelerin ve tüzel kişilik taşıyan kuruluşların birbirlerine yazdıkları resmi yazılara ve bunların vatandaşların başvurularına verdikleri yazılı cevaplara denir. Bu mektuplar, ilgili kurumun tam adının yazılı olduğu başlıklı kağıtlara yazılır. İş Mektupları Kişilerle kurumlar arasında ya da kurumlarla kurumlar arasında işle ilgili olarak yazılan mektuplara denir. Bu mektuplarda sipariş, satış, borç alıp verme isteği, bilgi isteme veya şikayet konu edilebilir. Edebi mektup Bunlar aslında özel mektupların bir çeşididir. Ancak bu tür mektupların içinde özel konular çok azdır. Genellikle edebi ya da fikri olaylardan bahsedilir. Özel bir kişiye yazılmış görünse de aslında geniş bir kitleye yönelmiş mektuplardır. Edebi mektupların yazıldığı dönemle ilgili bilgiler verme, öğüt verme, yol gösterme gibi özellikleri vardır. Açık mektup Kişilerin veya kurumların kendilerini, çevrelerini veya bütün ülkeyi ilgilendiren sorunları duyurmak, fark ettirmek, herhangi bir düşünceyi açıklamak, bir fikri savunmak gibi amaçlarla yazdıkları gazete ve dergi aracılığıyla yayımlanan mektuplardır. Kendisine açık mektup yazılan kurum veya kişiler bu mektuplara isterlerse cevap verebilirler. Şimdi de konuyla ilgili yapacağımız konuşmayı dinleyelim. İyi günler dedecim. İyi günler evladım. Bugün nasılsın? Çok iyiyim dedecim. Bu sabah iki yıldır görmediğim eski bir arkadaşımdan haber aldım. Bu yüzden çok mutluyum. Gözün aydın evladım. Nasıl haber aldın arkadaşından? Postacı mektup mu getirdi? Hayır dedecim. Geçen gün ortak arkadaşımız belki görmüş ve ondan benim cep telefonu numaramı almış. Bu sabah da beni aradı ve internet adresimi aldı. Eskiden internet adresleri değil, ev adresleri verilirdi ve mektupla haberleşirdik. Her sabah postacının gelişini heyecanla bekler, mektubumuz olup olmadığını merak ederdik. Dedecim, artık teknoloji çok gelişti. Mektuptan çok daha hızlı olan cep telefonuyla ve internet aracılığıyla haberleşiyoruz. Haklısın evladım. Şimdi postacıyı beklemek insanlar için kolay bir şey değil. Fakat bizler, arkadaşlarımızla ve dostlarımızla haberleşmek için sizlerden çok daha fazla emek ve zaman harcardık. Bu da aramızdaki ilişkilerin daha samimi olmasına ve daha heyecanlı bir bekleyişe sebep olurdu. Ama şimdi haberleşmek çok daha kolay dedecim. Mesela bayramlarda bütün arkadaşlarım telefonuma mesaj yolluyor ve bayramımı kutluyorlar. Gerçi herkese aynı mesajı yolluyorlar ama... ...olsun yine de hoşuna gidiyor insanın. Hatırlanmak güzel tabii. Ama mektuplar o iki satırlık mesajlardan çok daha anlamlıdır. Söyle bakalım bayramlarda sana mesaj yollanmasını mı yoksa mektup yollanmasını mı tercih edersin? Haklısın dedeciğim. Mektup gelmesini isterim. Ama ya karşıdaki kişinin zamanı kısıtlıysa ne yapacak? Mektupların gelmesi günler sürüyor... PTT'nin acele posta servisi var evladım. Acelesi olanlar onu kullanabilir. Bu serviste gönderdiğin mektup ertesi gün alıcıya ulaşıyor. Çok güzel bir hizmet bu dedeciğim. Zaten PTT de son yıllarda oldukça gelişti. Tabii ki evladım. Her zaman gelişen ve değişen dünyaya ayak uydurmak zorundayız. Ama bunu değerlerimizi kaybetmeden yapmalıyız. İletişimde hangi yolu seçersek seçelim, içtenliğimizi ve samimiyetimizi korumalıyız. Çok doğru söylüyorsun dedecim. En kısa zamanda en sevdiğim arkadaşlarıma mektup göndereceğim. Hadi şimdilik hoşça kal. Güle güle evladım. Şimdi de üniversitede okuyan bir genç kızın annesine yazdığı mektubu dinleyelim. Canım anneciğim, uzun zamandır ayrı kaldığımız için seni çok özledim. Bu mektupla da özlemimi biraz olsun dindirmek istedim. Nasılsın anneciğim? Biliyorum ben bu kadar uzaktayken sen orada hiçbir zaman iyi olamıyorsun. Ama beni merak etme anneciğim, ben çok iyiyim burada. Çok az bir zaman sonra geleceğim. Biliyorum anneciğim, bana bazen çok kızıyorsun. O kadar çok özlüyorsun ki... Neden bu kadar uzak bir şehirde okumayı tercih ettiğimi sorup duruyorsun kendi kendine. Sonra kendini tutamayıp ağlıyorsun. Ben senin bu halini hep hissediyorum. Ben de tutamıyorum kendimi, ağlıyorum. İnan anneciğim, ben de seni her şeyden ve herkesten çok özlüyorum. Ama buraya gelmek zorundayım. İleride hiç kimsenin bizi ayırmaması için şimdi ayrı kalmak zorundayız. Burada birçok zaman senin yokluğunu şiddetli bir şekilde hissettim. Bazen... Alıp başımı gitmek istedim. İpek gibi ellerinle saçımı okşayıp, dizine yatırıp derdimi dinleyip, güzel gözlerinle bana bakıp, herkesi kıskandıracak o kadife sesinle, biricik kızım deyişini duymak için çıkıp gelmek istedim. Ama olmadı. Buralar bana çok şey öğretti anneciğim. Her istediğime, her istediğim zaman ulaşamayacağımı da öğretti. Bir yerlere gelebilmek için bir şeyleri arkada bırakmayı da, fedakarlığı da, en önemlisi... Annenin, babanın ve ailenin ne demek olduğunu öğretti anneciğim. Bir söz vardır ya anneciğim, ana gibi yar olmaz diye. İşte o sözü buraya gelinceye dek anlamamıştım, hissetmemiştim. İlk defa burada, şimdi anladım. Burada hissederek yaşadım. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Burada çok güzel şeyler de yaşıyorum. Okulum çok güzel, arkadaşlarımla ve öğretmenlerimle çok iyi anlaşıyorum. Onlarla çok güzel anlar yaşıyorum. Derslerim bazen beni çok yoruyor ama alıştım artık. Başarılı olmak için elimden gelenin daha fazlasını yapıyorum. Buradan mezun olduğumda çok iyi yerlere geleceğime inanıyorum ve doğru mesleği seçtiğimden eminim. Ben çocukları, okulu ve öğretmenliği gerçekten çok seviyorum. Anneciğim, sana İstanbul'a gideceğimi söylememiştim. Son zamanlarda arkadaşlarımdan ve dayımın kızı Merve'den aldığım davetlerle bu karara vardım. Havaların biraz ısınmasını bekliyorum. Cuma günü dersim olmadığı için hafta sonuyla birleştirip gitmeyi düşünüyorum. Senin bu konudaki düşüncelerini de merak ediyorum. Anneciğim, şimdilik bu kadar yazıyorum. Bu mektubu postaladıktan sonra ödevlerimle ilgileneceğim. Cevabını bekliyorum. Senin vereceğin cevaba göre hazırlıklarımı yapacağım. Ellerinden öpüyorum. Hoşçakal. Yeniden görüşmek umuduyla. Hoşçakalın. Türkçe öğreniyorum.